بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد ربه ورسوله يا ايها الذين امن ابتغوا الله حق طغاته ولا تموتون إلا وموتوا مسلمون يا عيه الناس ابتغوا ربكم الذي خلقكم من نفس وظاهدة وخلق منها زوجها فبثت منهما رجالاً كثيرا ونساء فابتغوا الله الذي تسائلون به من الإرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امروا ابتغوا الله وقولوا قولنا سديدا اسلَم لكم وعليكم ويا وفقر لكم وذنوبكم وما يطي الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما انما ان استقر حديث كلام الله وخير الحديث قد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مختتاتها كل مختتف للاله كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار اما بعد Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu akşam inşallah bundan birkaç hafta önce açılımını yaptığımız La İlahe İllallah'ın manası ve onun içerisine giren tutsal nelerdir ona devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta Allah Azze ve Celle'nin dışında birilerini kurban kesmek ve Allah'ın ismi anılmaksızın Başka birilerinin, başka bir mahlukun ismin olarak kesilen et için kesilen hayvanların hükmü hakkında Bu hafta ise iki tane mevzu seçtim sizin için. Bunların e, içeriği kısa olduğu için iki tane aldım. Her hafta birer konu işliyorduk. Konulardan birincisi Allah'tan başkası için kurban kesilen yerlerde Allah için kurban kesilmez. Kendisi de Allah'tan başkası için abak adanmaz mezir yani abak adamaz, mezir yapmaz, boşyetdir. İsimlerinden de anlaşıldığı üzere bu konular kısmen de olsa bundan önceki dersimiz olan yar senatteki dersle alakalı. Mustafa İbrahim Ahulla birinci mevzusu için bir ayet ve bir tane hadis verildi. De İkinci mevzu için ise iki ayet ve bir tane hadis kullanmış. Biz bu dersimiz esnasında ilkinde ilk dersimizi iki, ikinci dersimizi bir olmak üzere üç değerli şahsiyetin hayat hakkında çok kısaca bilgi vereceğiz. Bunlardan ikisi sahabe, bir diğeri ise hadis alimi Ebu Davud, rahimahullah olacak. Allah Azze ve Celle için yapılan ibadet çeşitlerinden hiçbirisi Allah dışına görülürler için yapılmaz. Diye genel bir kaidemiz vardı. İbadet de Allah Azze ve Celle'nin yapıldığına sevece hoşunda olacağı ve yapana sevap vaat ettiği işlerdi. Bu ibadet çeşitlerinden birisi de Allah Azze ve Celle için kurban kesmektir. Esenakta değindiğimiz gibi. Ve bu kurban ibadeti öyle bir ibadettir ki bunun aksamı vardır. Şartları vardır. Teferruatı vardır bir kısmını geçen hafta görmüştük. Bu hafta da onun kısımlarına devam edeceğiz. Bu hafta göreceğimiz bu ilk konumuz Allah Azze ve Celle'nin dışında birileri için kurban kesilen bir mekanda, bir yerde Allah Azze ve Celle için kurban kesilmez. Çeşitli sebeplerden dolayı bu iş yapılmaz. Bundan sakınmak gerekir. Bu nehyedilmiş, sakındırılmış bir mevzudur. Bunun için Musa'nif Rahimunallah'ın getirdiği ilk delil Tevbe suresindeki 108 nolu ayet. Ayet okuduğum zaman göreceksiniz ki aslen lafzıyla bu başlığın bir ilgisi yok. Kavram olarak. Ancak içerik olarak birebir ilintili. Çünkü Tevbe suresindeki 108. ayetin içeriğindeki mevzu da bir ibadet, namaz. Başlığımızdaki kurban kesim de bir ibadet. Dolayısıyla isimler aynı olmasa da onların içerdiği hükümler aynı olduğu için buna delil olarak, Allah, namaz kılmaya ilgili bir ayeti delil olarak geçerli. Zaten biz bundan önceki derslerimizde de söylemiştik. Tekrar hatırlatalım. İslam dini isimlerle şahıslarla ilgilenmez. Onun içeriğiyle ilgilenir. Yani hükmü genel verir. Onun için doldurmak artık alimlerdir. Verilen ilk delil Tevbe suresi 18. ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. La تَغُمْ fihi اَبَدًا Orada asla ebediyen namaz kılma. لَا مَسْجِدُنْ اُسْسِ عَلَبْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنْ اَحَقْقُ اَنْ İlk günden takva üzere kurulmuş mescitte namaz kılman daha doğrudur, daha evlâ olanıdır. ف۪يهِ رِجَالٍ يُحِبُونَ اَيْ Orada, o bölgede temizlenmeyi seven insanlar, adamlar vardır. Vallahu yuhibbu mutetahirin Allah da çok temizlenmeyi sever. Ayetin içeriğine geçmeden önce bu ayetin nüzul sebebi hakkında bilgi vermemiz gerekir. Hatta ve hatta bu ayetten öncesi 107. oğlu hadis ayeti de okuyup onun mealini vermemiz gerekir ki izah ondan sonra daha bir netliğe kavuşsun. Bundan önceki ayetler Allah azze ve Celle mescidan küfr tefriğan ve min in buyurur. Yani bir küfür ve müminlerin arasını ayırmak maksadıyla. Aynı zamanda da Allah'a ve Resûlüne har eden kimseyi gözetleyip etmek için bir zarar mescidi. Zarar verme mescidi edinenleri var ya önceden onlar bu mescidi inşa etmekle sadece iyiliği istedik diyerek yemin etmektedirler. Allah da şahitlik eder ki onlar bu yalan söylüyorlar, yalancılık yapmaktadırlar. Bu ayetin devamında da Allah Azze ve Celle az önce okuduğumuz ayet ayeti okuduğu imzaletti ki orada asla namaz kılma diye Bilim Aleyhisselatü Vesselam'a bir emir verdi. Nedir bu mescid-i Nedir bunu yapan insanların iyiliği, istedik demeleri, Allah Azze ve Celle'nin bunların yalancı olduğunu beyan etmesi? Bu ayetlerin nuzul sebebi hakkında kısaca bir bilgi verelim. Bu husus, dırar Mescid diye meşhur olan bir mevzudur. Mes mescid, yani zarar verme. Allah'a ibadet kumluk değil de, Allah'ın dinine bir zarar vermeyi kastedilen ve bu şekilde, bu niyette yapılan bir mescid. Ensar'ın Hazret kabilesi içerisinde Ebu Amir Errahit diye bir şahıs vardı. Biliyorsunuz müşriklerin çoğunluğu ehli kitap değildi. Yani semavi bir inanmıyorlar çoğunluğu. Mekke'de çok azınlık olmakla beraber Medine'de bir kısım Yahudi ve az bir Hristiyan vardı. İşte bu ismi geçen Ebu Amir ismi şahıs da Hazri kabilesi içerisinde sözü dinlenen bir kişiydi. Önde gelen insanlardan birisiydi. Bu insan ehli kitap dediğimiz Yahudi Hristiyanların kitaplarını okumuş. Dolayısıyla semavi dinler hakkında bilgi sahibi olmuş. Sonra da Hristiyan olmuş bir insandır. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki Müslümanlarla beraber Medine'ye hicret ettiğinde ve Müslümanlar onun etrafında kümelenip onu kendilerine önder olarak edindiklerinde kendisinin terk edildiğini düşünen, dolayısıyla değerini itmiş olarak hisseden bu Ebu Amir isimli kişi Müslüman olmaktan imtina etti, çekindi. Büyüklendi, tübirlendi. Bir zaman sonra da o toplumda barınamayacağını anlayarak Mekke'nin müşverasyonu. Mebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine onlarla çalışmak için. Bu esnada da kabilesindeki insanlarla irtibatı devam etti. Bir kısım insanlarla işte yazışıyor, onlara mektup yazıyor, onlarla bir kısım buluşuyor, görüşüyor. Onların akıllarını çelmeye çalışıyor. Hepimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından onları alıkoymaya al çalışıyor. Bunun için mücadele ediyor. Yani hayatı ı Mekkeli, Medine ibaret birisi haline dönüşmüş. Bir zaman sonra. Bedir'de Müslümanlar galip geldiler. Müşriklere karşı. Uhud'da da Müslümanlar yenilecekken Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla birçok kayıp vermekle beraber galip geldiklerinde artık bu amirisini, bu kişi kendisi Rum Kayseri'ne Traklius'a gidip ondan yardım istemeye karar verdi. Ki onun yanına gidecek durumu anlatacak Medine'ye İslam ordusunu yenecek bir orduyla gelmeyi tasarladı. Bu esnada da gidip gelmelerinden dolayı Medine'deki o kabilesin içerisinde gidip gelmesinden dolayı bir kısım şüpheci bir kısım iman etmemişti veya münafı etrafına toplamayı başardı tefsirlerde bunların 12 kişi olduğu söylemiş. Onları etrafını topladı, örgütledi ve dedi ki siz Kuba Mescidi'nin yanına civarına bir mescit yapın. Ben şimdi Rum Kayseri'ne, yani Rum Kralı'nın yanına, Fethi'nin yanına gideceğim, Onun gönder, onunla bir orduyla beraber e, döneceğim ve Muhammed ve arkadaşlarını Medine'den çıkartacağız. Medine tekrar bizim hakimiyetimiz altına girecek diyerek onlara talimatlar. Bu arada Kuba Mescidi hakkında bir görelim. Biliyorsunuz Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edip Medine'ye yaklaştığında Cuma Suresinin ayetler, yani Cuma namazını farz kılan ayetler Kuba bölgesinde istirahatteyken nuzul etti ve ilk Cuma namazı Kuba'da o inşa edilen mescidin içerisinde kalındı. Özellikle Kuba seçildi ki bu mescidin yanında başka bir mescid olacak. Müslümanlar bölünecekler. Bunu istiyordu. Ebu Amir ve on etbaası. Bu kişi Traklius'un yanına hareket ettiğinde arkasına bıraktığı 12 iki yardımcısı mescidi inşa ettiler. Sonradan Nebimiz Aleyhisselatü haberci göndererek dediler ki ya Resulullah Diyar sen bizim bu yaptığımız mescitte namaz kıl. Biz bu mescidi yemin olsun ki hastalar ve zayıf kimseler için yaptık. Ki yağmurlu, soğuk havalarda işte kubaya, senin mesidine göremiyorlar. Burada namaz kılsınlar. Namazlarından, cemaatle namazlarından alık olmasınlar. İlaki çeşitli bahanelerle yaptıkları bu işin e, asıl sebebini gizlediler. Halbuki bunu yapmakla maksatları Ümmeti bölmekti, ümmetin arasını fırka girdirmekti, fırkalaşmayı, bölünmeyi sokmaktı. Aynı zamanda da bu mescitte durarak toplanma noktaları olarak orayı e, kabul ederek Iraklı Yus beraber gelecek orduyu gözetlemeye başladılar. Aynı zamanda Ebu Amir'i gözetliyorlar. Bu teklif Aleyhi ve Sellem Tebuk gazetesine çıkmak üzereydi. Tebuk gazetesine çıkmak zor olduğu için Aleyhisselatü onların bu isteğine biz şimdi yolculuğa çıkacağız. Meşgulüz. Ama dönüşte Allah nasip ederse o zaman sizin bu işlerinize cevap veririm. Sizin bu yerine getiririm Diyerek onları savuşturdu. Bilmeden savuşturdu. Allah Azze ve Celle o namaz bir şekilde engelledi. Tebuk seferinden dönüşte Medine'ye iyice yaklaşılınca Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirerek o yapılan mescidin hükmünü beyan etti ve Orada asla namaz kılmamasını emretti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam daha kendisi Medine'ye girmeden o mescidi yıkacak şekilde bir kısım insanı gönderdi. O mescid yıkıldı. Bir rivayette yakıldı. İşte bu mescide mescidi dirar denir. Çünkü o mescit Allah Azze ve Celle'ye kulluk niyetiyle yapılmamıştı. Bilakis ümmetin arasına fırkalaşma sokmak ünneti zayıflatmak, gruplaştırmak ve bu şekilde küfürlerine yardımcı olacak bir mekan niyetiyle aynı zamanda liderler Ebu Amir'i bekleyecekleri, onun için buluşacakları bir nokta, gözetleme noktası niyetiyle yaptı. Allah Azze ve Celle Nebisi İsa Aleyhisselamı orada namaz kılmaktan nehyetti ve orada asla namaz kılma dedi. Ve ayetin devamında Allah Azze ve Celle İlk günden takva üzere kurulan mescitte namaz kılman daha evladır, daha doğrudur. Orada namaz kılma dedi. Aynı zamanda da o takva üzere kurulan mescitte temizlenen insanlar olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin de temizlenme sevdiğini bildirdi ki, ayetlerin nuzul sebebi budur. Kuba Mescidi ise, az önce söylediğimiz gibi, İslam'ın ilk mescididir. İçinde Cuma namazı kılmak ilk mescittir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kucağa açman ilk noktadır, ilk yerdir. Arkadaşı Ebu Vakil Sıddık, Radıyallahu anh'la beraber. Bu sebeple Kuba Mescidini Allah Azze ve Celle bereketli kılmıştır. Hayırlı kılmıştır. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Medine'ye ulaşıp Medine'de kendi mescidine, Mescid-i Medevi devirdiğiniz mescidi inşa ettikten sonra da ara ara gerek yürüyerek, gerek dinikli o mescidine Kuban Mescidine gider, orada namaz kılardı. Hatta bir rivayette, cumartesi günü, veya başka gün, evinde temizlenerek, yıkanarak abdest alıp Kuba'ya giden bir kişi, orada iki namaz kılarsa, bundan bir tam umre sevabı alacak. Hakeza bir başka hadiste, Kuban Mescidinde kayıtsız şartı olur. Kuba Mescidinde namaz kılmak bir umre gibidir buyurur. Nitekim oraya giden, Medine'ye giden Müslümanlar da bu sünneti uygulamaya gayret ederler. Bu ayette gelen ilk günden takva üzere inşa edilen mescitte namaz kılman daha hayırlıdır ifadesindeki takva üzere bina edilen o mescid hangisidir diye alimler arasında bir ihtilaf sözü Bir kısım alim onun Kuba Mescidi olduğunu söylemiştir. Ki ayetin devamında orada temizlenmeyi seven insanlar var. Allah'ın temizlenenleri sever ifadesinden bunu anlamışlardır. Nitekim bu ayet indiği zaman Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın yanına gitti. Dedi ki: "Allah Azze ve Celle sizden övgüyle bahsediyor. Onun övgüyle bahsetmesine sebep olan üstünlük sizdeki nedir?" diye sordu. Ensar da: "Ya izni, şey bilmiyoruz. Sen bize öğretsin ne anlatırsan buna gayret ederiz. Ama bizim bir farklı özelliğimiz var ki bizim Yahudi komşularımız vardı. Onlar da suyla taharetlenirlerdi. Biz onlardan gördük hep suyla taharetleniyoruz. Belki bu olabilir deyince Aleyhisselatü Vesselam bunu ikrar etti. Evet işte Allah'ın övdüğü iş budur. Siz buna devam edin diye onları ruhsusla teşvik ettin. Dolayısıyla tuvaletten sonra affedersiniz suyla taharetlenmek daha temiz olan, daha iyi olan, üstün olandır. Bu ayette de bu sabit olmuş. Nitekim o dönemde tabi Suyla taharetlenenler Yahudiler ve ensarın o, o topluluğu, ensardan olan o insanlar. Bu ayet onlar için demiştir. Temizlenen insanlar vardır Allah'ta temizlenilseler, öyleyse e, temizlemeyen insanlar suyla temizlenen insanlardır. Peki taharetlenme başka nasıl olur? Başka biliyorsunuz kemik ve tezek dışında her şey temizlenir. Nitekim suyun olmadığı imkanlarının kısıtlı olduğu o çöl ortamında da bu tip şeyler gayet doğaldır. Özellikle de bizim başımıza gelmiştir. Yanımıza su olmadığı ve arazide bulunduğumuz durumlarda başka türlü temizlenme araçları temizlenme hasıl olmaktadır. Ama üstün olanı suyla temizlenmek. İşte bu ayetten dolayı Ensar'ın içine gittiği Aleyhisselatü Selam Allah sizi sana diyor övüyor. Bu üstünlük işte neredendir dedi ya Ensar da kuban vesileliğine vasılıyordu. Ondan dolayı Fakva üzere bina edilen o mescit Kuba mescididir der. alimlerin bir kısmı. Bir kısmı da Müslüme benzeri hadis kitaplarında gelen bir hadisten dolayı takva üzere inşa edilen mescit, mescit nebevidir der. Çünkü bir gün bu ayet hakkında iki kişi nizalaştı. Fakva üzere bina edilen mescit Kuba'dır dedi birisi. Bir başkası da yok. Allah'ın Resulü'nün mescididir dedi. Bu tartışma, bu e, farklı görüş, ve Vesselam'a sirayet ettiğin zaman, o da bu mescidi haza, o bahsettiğiniz takva göre inşa edilen mescit işte bu benim mescidimdir, dedi. Bu hadisten dolayı da bir kısım insanlar, başta sahabeli olmak üzere bir kısım insanlar, takvaz inşa edilen Mescit hepimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescididir, derler. Ancak, alimlerin izahına göre, bunlar birbirine muhalif görüşler değil, her ikisi de takfa üzere kurulmuş mescidlerdir. Birisi İslam'ın ilk mescidi, bir diğeri İslam'ın ikinci ve en büyük ilk mescididir. Kuba mescidi biraz küçüktür. Mescid Merebi o da şey ve şehir merkezlerdir. Kuba o zaman küçük bir mahalleydir. O mahalle mescidi öbürü şehir mescidi konumunda ilk mescidlerdir. İkisi de takfa üzere inşa edilmiş büyük değeri olan mescidlerdir. Ayetli hükmüne gelelim. Ayette Allah Azze ve Celle... Mescit olarak inşa edilen bir mekanda namaz kılmasını nehyetmiş, yasaklamıştır Resulullah Aleyhisselam. Neden? Çünkü orası Allah'a isyan niyetiyle kurulmuştur. Allah'a ibadet hususunda ve ona niyetle yapılmış bir mescit değildir. Öyleyse o mescitte namaz kılınmamalı, nitekim kılınmamıştır. Bu hüküm o günden itibaren kıyamete kadar geçerli bir hükümdür. Allah Azze ve Celle'ye itaat için kurulan mescidlere ve Allah'a itaat edilen yerlerde itaat edilir. Kulluk yapılır. ibadet edilir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin dinine muhalif bir işler yapılıyorsa veya Allah Azze ve Celle'nin ümmeti arasında, ümmet arasında Allah Azze ve Celle'nin dini bir ihtilaf girecekse bu durumda orada hiçbir ibadet çeşitli yapılmaz. Nüceki başladığımız neydi? Konu başlığımız Allah'ın Dışında birileri için kurban kesilen yerde Allah için kurban kesilmez. Bu ayetteki hükümden alınmıştır o. Namaz bir ibadetse ve Allah'a isyan olan mekanlarda namaz kılınmıyorsa o zaman kurban kesmek de bir ibadettir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dışında birilerine kurban kesilen yerde de Allah için kurban kesilmez. Bu caiz değildir. Nitekim bundan sonraki hadisimizde Sabit bin Dahak, gelen hadiste bu hüküm daha açık olarak beyan edilmektedir. Şimdi o delile gelelim. Bu hadisin metninde şöyle buyurur. Sabit hak Dahhak, bir adam Mekke'nin Buvane mevkisinde bir deve kurban etmeyi adamıştı. Nezir etmişti. Nezir ve adak aynı şeyler va denen bir bölgede bir adam bir abak adam işte deve kesmek üzere. Bunu geldi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Aleyhisselatü onun bu talebine karşılık ona veya o toplumda insanlara dedi ki orada cahiliye putlarından ibadet edilen bir put var mıydı? Hayır yok dediler. Peki orada Cahiliyenin bayramlarından bir bayram kutlanıyor muydu? Ona da hayırdırler. O zaman dedi Aleyhisselatü Vesselam soruyu soran kişiye sen adağını yerine getir. Çünkü Allah'a isyan hususundaki adak da Ademoğlunun yani insanın sahip olmadığı şeyi adamasında da bu adağı yerine getirmek olmaz. Bu doğru değildir. Bu yapılmaz. Ne Allah'a isyan hususunda adanan bir adak yerine getirilir ne de kişinin sahip olmadığı bir şeyi, adaması yerine getirir. İkinci delilimiz bu. Bu az önceki namaz ile ilgili, namazın yasaklanması ile ilgili ayetten daha açık bir delil. Hadisin metninde geçen buvane mevkisi Mekke'nin aşağı taraflarında yelemlem civarında bir tepe nokta. Biliyorsunuz tepe noktalar genelde cahili insanlar tarafından değerli kılınan veya bir şekilde ibadet çişlerinin yapıldığı noktalar olarak seçilir. Aysel Aleyhisselam bu sırada şüphelendi. Orada ibadet edilen bir put var mıydı cahiliye döneminde diyerek sormasının sebebi bu. Bu vane mevkiinde adan olan adağın yerine gelmesinin şartları nedir? Şu iki şart koşulmuştur ki bunlar orada bulunuyorsa, o mevkide bulunuyorsa o zaman bu adak orada yapılmaz demek. Nedir? İbadet edilen bir put Var mıydı bu önce? Yani orası insanlar tarafından bilinen, kutsal olduğuna veya ihtiyaçlara giderdiğine veya benzeri şekilde insanların bir şekilde alıştığı bir üstünlük varsaydı, Allah Azze ve Celle yapması gereken bir kısmı ibadetini yaptığı bir nokta mı orası, böyleyse orada bu adak yerine getirilmez. İkincisi ise cahiliyenin bayramlarından bir bayram yeri miydi orası? Çünkü bayram yerleri bizim anladığımız mananın biraz daha geniş kapsamlısı olmak üzere insanların belirli zamanlarda muhtat bir şekilde toplandıkları o toplanma neticesinde de bir kısım ibadet veya adet işlerden yaparak o bölgeyi şenlendirdikleri noktadır bayram yerler. Ve İslam'da biliyorsunuz iki tane bayram vardır, başka bayram yoktur. Bunlardan birisi kurban bayramıdır, birisi bir diğer Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramı Ramazan ayının sonunda Şevval ayının ilk günüdür. Kurban bayramı Hac günü olan bizim Zimhiccay'ın 10. günüdür. Bu iki bayram günü dışında Müslümanların herhangi bir niyetle toplanmaları caiz olan başka bir gün yok. Ama cahiliyede çoktu. Günümüz cahiliyesinde de çok. Çünkü bayram günleri adı üzerinde ade-ye-udu türeme -E, dönen, avdet dönen günler demek. Yani muhtal olarak dönüp dolaşıp gelen günler demek. Haftanın günleri, ayın günleri, yılın günleri gibi. Yani ay dönümü, hafta dönümü, yıl dönümü olan günlere dönün, dönen günler demek. Bunlar bayram günü değişiminden demek. Toplanılan gündür çünkü günler. Anladığımız manadaki bayram sadece şenlik maksadıyla yapılan toplantılar. Ama iyit Arapçadaki iyit kelimesinin manası iki türüdür. Bir yani zaman olarak dönülen gün, iki o zamanla toplanılan nokta. Bu ikisini de ifade eder. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü için Allah bugün müminlere bir bayram gün yapmıştır da. Bu zamana denir. Zaman için bayram günü dendi. Bir başka hadisinde de, "Nahtedkibü Kabriyi iden" benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. buyurur. Burada da toplanman mekanı olarak kullanılır. Her iyi bayram olarak kullanılır. Yani. Nasıl Cuma günü haftada bir dönün, dönüp dolaşan müminlerin bayramıysa, herhangi bir niyetle, herhangi bir maksatla dönüp dolaşan günlerde bir yerlerde toplanmak da o günü ve o mekanı bayram yeri edinmek o günü bayram edinme, o mekanda bayram yeri edinmedir. Bundan dolayı ölüm yıl dönümlerini, kuruluş yıl dönümlerini, doğum yıl dönümlerini kutlamak bu kısma girer. Müşriklerin ve cahili insanların yaptığı bu, bu işleri tekrar etmek bu da müşriklere ve cahillere benzemeye girer. Bunun hükmüde. Doğum günü, ölüm yıl dönümü, veya kuruluş yıl dönümü gibi belli mutat, yılın belli zamanlarında sürekli düzenli olarak anılan günlerde o günler için yapılan toplantılara toplantmalara bayram isimlerini ve bu yasaklanmıştır. Çünkü İslam'da iki tane bayram vardır. Hafta temizde Cuma günü haftalık bayramımız vardır. Üç tane bayram vardır. İkisi sene dönümünde kutlanan birisi hafta dönümünde kutlanan bayram. Kurban bayramında insanlar o gün toplanarak Allah'a ibadet çeşitlerinin birisi olan kurban kesimi ibadetini yaparlar. Ramazan bayramında insanlar oruçtan çıkmanın verdiği huzurla, mutlulukla eğlenceler, düzenlerler ve ihtiyaç saatini ikramında bulunurlar. O gün de eğlenirler. Cuma gününkü haftalık bayramdaysa Müslümanlar bir araya gelir ibadet eder. İşte bu da bayramı Dolayısıyla Huvane mevkisi insanların muhatat olarak belli günlerde belli zamanlarda toplandığı ve belli başlığı bazı baş baş işler yaptığı bir nokta mı? Cahiliyede böyle bir iş var mıydı? Buna da yok diye cevap alınca o zaman sen adamın yerine getirdin Aysa'da. Bu ayetin mefhumun muhalifi şudur. Eğer o Huvane mevkisinde kulluk edilen bir put olsaydı cahiliyede, Orada kurban kesmek caiz olmazdı, yasaklanacaktı. Aynı zamanda bu bubane mevkisi insanların bayram yeri edindiği bir nokta olsaydı, orada gene kurban kesimi caiz olmayacaktı. Haysa'da da bunları sordu ki, bunlar varsa, bu şartlar mevcutsa, yok olmaz bu ada. Yoksa o zaman bu adamın yerine getir. Çünkü, hadisin devamı önemli. Çünkü, Allah'a isyan hususundaki adak yerine getirilmez. Yani Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir işi yapmak veya bir başkalarının bundan yanlış hüküm çıkartacağı bir işi yapmak caiz olmaz. Aynı zamanda kişinin gücü yetmeyen, elinde olmayan hususları adak olarak adaması da yerine getirilecek bir adak değil. Mevzu ile ilgili konu başlığıyla ilgili olan alakası inşallah anlaşıldı. Allah azze ve celle dışında bir ibadet çeşidi yapılıyorsa bir noktada o zaman o noktada Allah için de ibadet edilmez. O zaman ne yapılacak? Orası terk edilecek. O ibadet başka bir yerde. Yapılacak. Niye? Çünkü iman kendilerine yerleşmemiş. Cahiliye'den tamamen sıyrılamamış insanlar eden gelen o alışkanlık devam ediyor diyerek orayı tazim etmeye devam edebilirler. Oradan medet ummaya devam edebilirler. Halbuki İslam bunu tamamen nehyetmiştir. Geçen hafta söylemiştim tekrar edeyim. Allah Azze ve Celle Hudeybiye'de ağacın altında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biat edenleri Kur'an'da övmüş onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Resulü Sellem de o biat edenleri allah Teala'nın bağışladığını cennete gireceklerini müjdelemiştir. Sahabenin ifadesiyle söylüyorum. Diyor ki İbn-i Ömer biz ondan sonraki sene o noktaya gittik gidenle hiçbirisi o beyat ettiğimiz ağaç şuydu diyemedi. Hepimiz farklı farklı ağaçları düşük. Yani Allah bize o ağacı gizledi. Ve diyor bu bizim için tamamen hayırlı. Çünkü bir kısım cahil nasıl Musa Aleyhisselam'ın kavmi kendisinden İlah yapmasını istedi. Bir kısım cahilde, küfürden yeni çıkmış bir kısım cahilde, Nebimiz Aleyhisselatü Zaten vaat diye silahların asılarak bereket umuldu bir ağaç istemişti. İşte bir kısım cahilde orduban beyazının yapıldığı ağaçtan bir şeyler umabilirdi. Allah Azze ve Celle bunun önüne geçmek için o ağacı insanlara unutturdu. Gene Ömer radıyallahu anh döneminde olan bir olayı anlatayım. Kısaca Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hac veya umre dönüşünde Mekke'den Medine'ye dönüşünde altında dinlendiği bir ağaç vardı. İnsanlar Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra o ağaca irtizam göstermeye başladı. O ağacın altında dinlenmeye, oturmaya, işte bir şeyler etmeye başladı. Ömer Rademah bunu haber alınca o ağacı kestirdi. Neden? Çünkü o ağaç Artık bir şeyler beklenilen bir ibadethaneye dönüşmüştür. Tazim edilen bir noktaya dönüşmüştür. İslam bunu toptan reddedir. Öyleyse bu tip bir halden sakındırmak gerekir. Ve sakınmak gerekir. İşte buna sebzü zarae İnsanları yanlış yanlışlara sevk edebilecek. İslam'a aykırı yollara sevk edebilecek hususları baştan engeller. Ağaç kesilecekse kesilir. Unutturulacaksa unutturulur. Yasaklanacaksa baştan yasaklanır. Çünkü bu insanları yanlış yollara sevk edebilir. Yanlış finanslara kanalize edebilir. Öyleyse baştan engel çekilir. Sebri zarar dediğimiz olayda kişiyi günağa getirecek bir olayın mübaht olsa baştan engellenmesidir. Nebimiz Aleyhisselam Allah'a isyan hususundaki yapılan nezir yerine getirilmez buydu. Bir insan Allah için doğsa Allah'ın dışında bir mahluka kurban kesilen noktada kurban kesemez. Bunu Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet bin Anbel ve Sünen sahiplerinin rivayet ettiği bir hadiste, Ebu Davud, Tirmizi ve benzeri hadis kitaplarında gelen bir hadiste buyurur ki, La nezre fi masiyetin ve keffaretuhu keffaratu yeminin buyurur. Yani masiyet hususunda, günah hususunda bir adak adamı yoktur. Onun kefareti karşılığı ise yemin keffareti. Yani bir insan, bir isyan hususu adamışsa, bu durumda o adamı yerine getirmeyecek, onun yerine yemin kefaretidir. Nedir yemin kefareti? Maide suresi 89. ayette gelir. Kasten, bilerek yemin eden kişi, eğer bu yeminini yerine getirmeyecekse, bu durumda ne yapar? Ya 10 tane fakiri doyurur, veya onları giydirir, veya bir köle azar eder. Bu üçünden dilediğini seçmekte serbest. Bunlara güç yetiremeyen kişi ise üç gün oruç tutar. Bir kişi yemin etti, o yeminini bozdu veya yerine getirmekten vazgeçtiyse bu iki çeşit tefayeten birisini yapmak zorunda. Ya on fakiri doyuracak, ya on fakiri giydirecek veya bir köle azar edecek. Bunları yapamayan kişi, bunlara güç yetiremeyen, bakın yetiren, güç yetiremeyen kişi ise üç gün oruç tutar. Bir kişi Allah Azze ve Celle'ye isyanı adar da bu kendisine daha sonradan beyan edilirse, açıklanırsa bunun yanlış olduğunu öğrenirse o durumu bu adağını yerine getirmeyecek ve onun yerine bu iki türlü kefaret şekli olan yemin kefaretini yapacak. Bu şekilde o adağını karşılığını yerine getirmiş olacak. Allah'a isyan hususu nedir? Mesela şu niyetine kavuşursan şu iş benim istediğim gibi neticelenirse içki içeceğim zina edeceğim, kumar oynayacağım veya şunu yapacağım veya bunu yapacağım şeklindeki bir adaktır. Bu Allah'a isyan mıdır? Allah'ın sevmeyeceği bir iş midir? O zaman bu adak yerine getirilmez. Ne yapacağız? Yemin kesinlikle bir de hadisin ikinci kısmı vardı orada da ki Ademoğlu yani insan sahip olmadığı bir şeyi adarsa o zaman da o adak yerine getirilmez. Nedir sahip olmadığı bir husus? Örneğin Allah Azze ve Celle hastalığımı giderirse veya hastalığa şifa verirse falancanın evini Allah'ımına tasaduk eder. Veya biraz daha uçuk bir örnek verelim. Geçen dersimizde vermiştik. Kendisi kıtkan alp bir insan. Allah Azze ve Celle bana bir çocuk verirse ben onun için bir uçak alacağım falanca derneğe bağışlayacağım. Sahip olmadığı, güç yetiremediği bir şey. adarsa eğer kişi, bunun da buna benzer örnekler, o zaman bu adağını yerine getirmez. Ama bu adak kendisinin güç getirebileceği bir şeyse veya daha sonradan buna güç getirebiliyorsa o onun zimneti nedir? Güç yetirebildiği an o adam yerine getirilmesine vaciptir. Örneğin, bir kişi bir adakta bulundu ve dedi ki işsizim, bir iş bulursam, Allah bana bir iş nasip ederse, ben 10 tane deve, 10 tane sığır keseceğim, insanlara yedireceğim. Allah Azze ve Celle ona bir iş nasip etti, bir ekmek kapısı açtı ama onun bunu yapacak gücü yok. Bir zaman sonra buna, bu güce ulaşırsa, hayatının hangi döneminde olursa olsun, bu adanı yerine getirmek zorunda. Ancak adadığı o şeyi 10 sığırı, 10 deveyi kesecek, maddi güce ulaşamadığı sürece onu yapmaz. Ne zaman ulaştığı, 20 sene sonra. 10 sene sonra. 10 ay sonra. O zaman bazen yerine getirmez. Ona vaciktir. Bu adak. Bu şart ondan düşmez. Meşru olmayan, İslam'ın değer vermediği, önemsemediği bir kısım adaklar vardır. Hadislerden öğrenebildiğimiz kadarıyla onlara değinmeyin birkaç tane. Bir gün Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, güneşin altında ayakta duran, konuşmayan, başına bir örtü de almamış ve oruç tutan birisini gördü. Bu adam ne yapıyor? Diye sordu. Onlara da söylediler. Bu adam güneşin altında ayakta oturmadan ayakta, gölgelenmeden kimseyle konuşmadan bir gün oruç tutmayı adadı. Deyince o zaman dedik Aleyhisselatü Selam ona söyleyin gölgelensin. Otursun ve insanlarla konuşsun orucunu tamamlasın. Demek ki güneşin altında kalmak adanacak bir adak değil. Gayrimeşru bir adak. Yerine gelmez. Güneşin altında gölgelenmemek gayrimeşru bir adak. Konuşmamak gayrimeşru bir adak. O zaman bunları terk etsin. Oruç bir ibadetle adanabilir. Orucun akşamı da kalmaz. Bir başka örnek bir gün Aleyhisselatü Vesselam iki tane genç adamın omuzlarından tutarak ortada giden bir yaşlı ihtiyar Yalın ayak yürüyor. Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkmış. Ne yapıyor bu adam? Resulullah yürüyerek, çıplak ayakla yürüyerek Kabe'ye gitmeyi adadı. Allah'ın onun yürüyerek Kabe'ye gitmesine ihtiyacı yoktur. Söyleyin ona binsin, dinerek gitsin. Ada olan Kabe'ye gitme yerine getirsin ama inerek gitsin. Allah'ın onun yürüyerek gitmesine yani kendine eziyet etmesine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bunun gibi İbadet olmayan gayrimeşru adaklar yerine getirilmez. Birinci mevzumuz bitti. Bu mesele anlaşıldıysa. Bununla alakalı olan ikinci dersimiz ise Allah Azze ve Celle'nin dışında birilerine adak adamak caiz değildir. Bilakis bu şirktir. Çünkü adak bir ibadettir. Allah dışında birilerine yapılmaz. Allah dışında birilerine yapılırsa bu o hususta Allah Azze ve Celle'ye eş koşma anlamına gelen şirktir. Bundan sakınmak gerek. Bununla ilgili olarak Allah Azze ve Celle'nin kitabından iki tane ayet, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bir hadis delil olarak gelmekte. Onlardan ilki İnsan Suresi 7. Ayet Yufun bin nezri ve yehâfune yevme imkâne şerrihu Ayeti Onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri yaygın olan kötülüğü yaygın olan o günden korkarlar ayeti. Ayet açıp nezir dediğimiz ibadet yani adak ibadeti mutlaka yerine gelmelidir. Cenneti arzulayan, Allah azze ve zelen hoşnutluğunu arzulayan kişilerin özelliklerinden birisi riayet etmesidir. Nitekim adak hiç yetirebileceğimiz sadece yapmak vaciptir. O mutlaka yerine getirmesi gereken ibadet çiftlerinden ve Allah'a yaklaşılan ibadet çiftlerinden birisidir. İkinci delil Estağfurullah rahime Bakara suresinden aldığı 270. ayet ve menfa'tun minne faqatun el nezar tun min nevrin fe inellahu yalemu nafakadan her neyi harcarsanız ve adaktan da her neyi adarsanız muhakkak ki Allah onu bilir. İbn Kesir daimaullah'ın tefsirinde de bize bildirdiğine göre Allahu Teala hayır cihetinden infak, adak ve benzeri hayır çeşitlerinden kullarının yaptığı işleri bilir. Hepsinden haberdardır. Her şeyden haberdar olduğu gibi. Ve bunların karşılığını da niyet salih olduğu sürece ve amel de salih olduğu sürece karşılığını vermeyi Allah azze ve celle vaat etmiştir. Allah azze ve celle dışında birilerine veya bir şeylere adak ise kesinlikle caiz değildir. Çünkü ibadet çeşitlerindendir demiştik. İbadet ise sadece Allah Azze ve Celle yapılır, başkalarına yapılmaz. Örneğin bir puta yapılan adak, bir kabre yapılan adak, bir ağaca, bir taşa, göve yere, güneşe, aya, benzeri şeylere yapılan adaklar, caiz olmayan adaklardır, bunlardan sakınmak gerekir. Bunlar şirktir. Kim bunları adarsa, bunları yerine getirmez. Az önceki hadisin izahından anlattığımız gibi, Bunlar Allah'a isyan hususundaki adaklardır. Öyleyse kişi bu adakları yerine getirmeyecek. Adak da olsa bunları yerine getirmeyecek. Ne yapacak? Yemin kefahat ederek bu yükten kurtulacak. Bu Allah Azze ve Celle'nin dışında birilerine yemin etmeye de benzer bir kısım olarak. Allah Azze ve Celle ve Resulullah bizleri Allah dışında mahluka yemin etmekten sakındırmıştır, yasaklamıştır. Hani biz vallahi billahi diyoruz ya, oradaki val da. B harfiyle yemin harfleridir. Allah'a yemin olsun ki demek. İslamdan önce, cahil döneminde kişiler bir başkasına yemin ederlerdi. Kutay yemin ederlerdi. Soya nesebe yemin ederlerdi. Babasına yemin ederdi. Hayatına ömrüne yemin ederdi. Mahluka yemin ederlerdi. İslam bunu yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle dışında hiçbir şeye yemin edilmez. Yemin bir aittir Yani yapacağı işi, söyleyeceği sözü bir Ahde bağlamaktır ki Allah Azze ve Celle'ye bağlamak sadece meşhur kılınmıştır. Başka bir şeye yemin edilerek o söz bağlanmaz yapacak hiç bağlanmaz. Tirmizi'de gelen bir hadiste Nebimiz Aysal österselen buyurur ki kim Allah'tan başkası adına yemin ederse ya küfür etmiştir veya şirk koşmuştur. Çünkü Allah'a yapılması gereken bir iş başkalarına yap. Bir başka hadiste de Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhar'da ve Müslüm'de gelen bir hadisinde Her kim Lata veya Uzza'ya yemin ederse La İlahe desin. Buyurun Yemin etmek, yemin edileni yüceltmek demektir. Öyleyse yüceltecek tek varlık Allah Azze ve Yemin edilecekse sadece ona edilecek. Şerefe, namusa, haysiyete, şuna buna yemin edilmez. Yemin de bir kısım olarak bu Allah dışında birilerine yapılan adaya benzer demiştik. Bu sırada değinmemiz inşallah kapalı kalan bir mevzunun açılmasına saygı olacaktır. Kitapta birçok Hanefi aleminin gerek türbeler olsun, gerek kabirler olsun, gerek bir başka varlıklar olsun, noktalar belli bölgeler olsun onlara adak alınmasının batıl, geçersiz bir adak olduğunu ve bundan sakınması gerektiğini uzun uzadı uzadıya anlatmakta ben isimlerini bilmediğiniz için o kısma girmeyeceğim. Ancak aklınıza bulunsun, Hanefi alimleri, yani bu toplumun ve İslam verilen çoğunluğunun mensubu olduğu Hanefi mezhebi bile, bu hususu yasaklamış, nehyetmiştir. Bizim delilimiz herhangi bir mezhebin delili değil. Bizim delilimiz Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Resulullah Aleyhisselatü sünnettir. Ve bu yol üzere fetva veren, görüş bildiren alimlerin görüşüdür. Ancak özellikle bunun altını çizmek istedim ki, bu ülkede insanlar mesleklerini bilmiyorlar, mesleklerinin sakındırdığı işleri de bilmiyorlar, meslekmanların sakındırdığı şeylerden de sakınmıyorlar. Mustafa Reis Allah'ın bu usta getirdiği üçüncü ve son delil ise Ayşe validemizden gelen bir hadistir. O hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa ona itaat etsin. Yani o adağının yerine getirsin. Her kim de Allah'a isyan etmeyi adarsa ona isyan etmesin yani o adanı yerine getirmesin de yemin kefaret ödesin. Hadisin devamında yok ancak başka hadislerden aldık bu kısmı. Allah azze ve celle'ye itaat nezretme. adamak nasıl olur? Allah'ın ve Resulünün adak cihetinden şer'i yaptığı, meşru yaptığı her iş Allah'a itaat cihetindedir. adaktır. Öylese o yerine getir. Yani Allah benim hastama şifa verirse ben Allah için şu kadar şeyi sadaka vereceğim. Fakirlere yiyecek vereceğim. Onlara bir elbise alacağım. Bir yetimi sevindireceğim. Bir İslami kuruma yardımda bulunacağım. Bilahat gücünün yettiği muayyen bir adağı yerine getirecek. Allah Azze ve Celle'ye itaat hususunda bir adağı varsa. Yok Allah Azze ve Celle'ye isyan hususunda bir adağı varsa ki az önce bunu söyledik bunların ne olduğunu bu durumda onu yerine getirmeyecek onun yerine yemin kefalet ödeyecek ve bu sıkıntıdan, büyükten yükten kurtulacak. Adak, dinen kerih görülen, çirkin görülen bir iştir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde der ki adak hiçbir şey değiştirmez. Yani Allah'ın kaderini bir şey değiştirmez. Allah neyi takdir etmişse senin hakkında o mutlaka kabul olacak. Yani hastalığın şifa bulacaksan adakta bulunsan ve bulunmasana şifa bulacaksındır. Değişmez sonuç. Veya çocuk sahibi olacaksın Veya başka bir nimete kavuşmayı adadıysan, ada adamadan önce kader neyse ada adadıktan sonra kaderin değişmez. Adak hiçbir şey değiştirmez yani. Senin için vuku bulacak şey mutlaka yerini bulacaktır. Bundan dolayı adak adanmak hoş görülmemiştir, gerek görmüştür ve şu sözüyle de kınanmıştır. Adak sadece cimriden bir mal çıkmaz. Yani Müslüman Cimrilik yapar Allah Azze ve Celle'nin verdi, kendine verdiği mülkte, nimette cimrilik yapar da onu evden çıkartmak için şart koşar Allah Azze ve Celle. sadece mal çıkmaz. adak. Öyleyse adak aslen kerih görülen, çirkin görülen bir iştir. Ancak adandığı zaman da Allah'a itaat hususlarında mutlaka yerine getirmesi gereken bir iştir. İbadet. Allah'a isyan olan bir hususta ise onun yerine yemin kefarete ödenmesi gereken bir husus. Hulasa demek ki biz adak adlayarak elde edemeyeceğimiz bir hayrı elde edemeyeceksek veya def edemeyeceğimiz bir musibet def edemeyeceksek o zaman adak adamın bir faydası yok. Zaten Nebimiz Aleyhisselam'ın diliyle bu adak adamı da kerih görülmüş, çirkin görmüş, Öylesine Müslüman cimri değilse eğer adak edemez. Ama adak adamıyorum. Cömertlik gösterisinde bulunmaz. Allah azze ve celle'nin verdiği nimetlerden Müslümanlara infakta bulunur, yardımda bulunur. Yani nefsinin cimriliğinden kendisini kurtarır ve korur. Ama illa dinlerine bir şeyler ikram etmek için de Allah azze ve celle şart öne sürmez. Şunu yaparsan, şunu yaparsan. İki dersin özetini Şöyle kısaca bir yapacak olursak, birinci dersimiz Allah Azze ve Celle'den başkası için, ibadet edilen yerlerde ibadet yapılmaz gibi genel olarak hasreten kurban kesmekten bahsettik. Çünkü oradaki yapılacak bir iş bilmeyenlere veya bizden sonra gelecek kuşaklara yanlış bir anlayış verecek, yanlış bir katkıda bulunacaksa eğer o zaman sakınmak gerekir. Yani herhangi bir türbede kurban adama. Bir yakınlık mıdır? Değildir. Peki orada bir kurban kesme, namaz kılmak, dua etmek, orayı tavaf etmek dinen sakıncalı mıdır? Evet. Çünkü insanlar orayı bereketli zannedebilirler. İhtiyaçların elde edildiği veya musibetlerin def edildiği bir nokta veya bir şahıs olarak orada yatan kişiyi adedebilirler. Öyle kavrayabilirler. Çünkü insanların çoğunluğu biliyorsunuz cahili bir hayat yaşamaktan var her ne kadar okullar, okumsal diplomalar alınsa da cahili bir hayat tarzı hüküm sürmekte insanlar arasında. Şeytan da bu cahiliyeden dolayı onlar çok kolay kandırabilmekte. Onun şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sormuyor. Öyleyse onların kanmasına ve İslam yolunun dışında başka yok yol edinmelerine sebep olacak işlerden sakınma sadedinde bundan uzak duracağız. Aynı zamanda cahili işlerin yapıldığı veya cahili toplantıların yapıldığı yer ve zamanlara gayet göstermemek de gene İslam'ın öngörülerini. Yani ormanlar haftasını kutlamak, sevgililer gününü kutlamak, doğum gününü kutlamak, ölüm yıldönümünde anma toplantılar yapmak, konferanslar, seneler yapmak. Kim için yapılırsa yapsın. İster Mehmet Akif için, ister başka birisi. Bunlar caiz olmayan şeylerdir. Bunlar cahili topluluklardan ve hasreten Hristiyanlardan topluma bulaştırılmış musibetlerdir. Müslümanın anacağı ve bayram olarak edineceği üç tane muhtat vakitler: Haftada bir cuma günleri, senede bir kurban bayramıdır, bir diğer Ramazan bayramıdır. Bunun dışında Müslümanın anacağı, kutlayacağı ve onun için toplanacağı bir zaman ve mekanı yoktur. Bundan şiddetle sakınmak lazım. Hem müşriklerin hem de Ehli kitabın bu yollarından mutlaka yükselen. Lazım. İkinci mevzumuz da Allah Azze ve Celle dışında birilerine adak adamak şirktir demiştik. Çok açık bir husus. Çünkü nezir dediğimiz adak adama bir ibadet çeşittir. İbadet ise sadece Allah Azze ve Celle yapılır, başkasına yapılmaz. Öyleyse Allah Azze ve Celle dışında Hiç kimse için bir adakta bulunulmaz Aynı zamanda Allah Azze ve Celle dışında Hiç kimseye yemin de bilmez Antifayet söylemiş olduk Bir kimse eğer Allah Azze ve Celle'ye itaat olacak Bir adakta bulunmuşsa Onu mutlaka yapacak yerine getirecek Bu onun yapması gereken vaciplerindendir Yok eğer bir kişi Allah Azze ve Celle'ye isyan hususunda Bir adakta bulunacaksa bu durumda o adağını yerine getirmeyecek. Yani Allah Azze ve Celle isyan etmeyecek. Onun yerine yemin kefaleti ödeyecek ve bu yükten kurtulacak. Hakkında bilgi vereceğimiz şahsiyetlerden ilki, Sabit bin hak radıyallahu anh'tır ki, hakkında çok fazla bilgi olmamakla beraber Ebu Halife künyesiyle künyelenmiş Eşhelik kabilesindendir. Meşhur bir sahabidir. Hicri 64 senesinde Allah Azze ve Celle'ye kavuşmuştur. Allah ona Rahmet etsin, razı olsun, bizleri de ona komşu yapsın. Sabit Radiyallahu anh'ın rivayet eden Ebu Davud'dan bahsetmiştik. Ebu Davud ise ismi Süleyman bin El Eşhab Es-Cistani'dir. İmam Ahmet bin Hanbel'in arkadaşlarından birisidir. Çok meşhur sünneli ve merasili vardır. Onun dışında birçok da eseri vardır aynı zamanda. Sigar güvenilir bir imamdır. Hafızdır, hadis hafızlarında. Büyük alimlerden birisidir. Hicri 275 senesinde arkasında çok değerli eserler bırakarak, kendisinden istifade edilen çok değerli eserler bırakarak Rabbine kavuşmuştur. Allah ona rahmet etsin. Onun sünneninden özellikle bahsetmek istiyorum. Sünneninde 5000 üzerinde hadis var ve fıkıh ehlinin başoca kitabıdır. Sünnen Ebu Davud. Çünkü Ebu Davud, s.a.m. Allah bu kitabı hazırlarken bir 40 kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Gerçekten çok değerli bir e, hadis ve fıkıh kitabıdır. Hakkında bilgi vereceğimiz Üçüncü değerli şahıs ise ikinci mevzumuzun e, üçüncü delil olan hadis-i Ayşe Validemiz'dir. Biliyorsunuz Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Sıddık Ebu Bekir Radiyallahu Anh'ın kızı ve müminlerin annesidir. Söyleyin mi, söylemeyin mi diye tereddüt geçirdim ancak söylemeye karar verdim. Yedi yaşında bir diğer rivayette 6 yaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla nikah kıymış. 9 yaşında kendisi buduğa ya evdiği zaman onunla evlenmiştir. Hatice validemizden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin en faziletlisidir. İlimce bütün hanımların en üstündür. Hatta sahabenin bir daha üstün bir ilme sahipti. Bir hadiste geldiği üzere Ayşe validemiz Radiyallahu Anh'a peygamberimizin ölümünden sonra sahabenin ilmen kendisine başvurdukları müşkül durumlarda, sıkıntılı durumlarda ilmine başvurdukları çok değerli bir bilgindir. Nitekim Muksirun dediğimiz çok hadis kivah kişilerden tek hanım sahabedir. Hicri 57 senesinde Rabbine kavuşmuş inşallah ona vaat edilen cennete gitmiştir. Allah ona rahmet etsin, ondan razı olsun. Ayşe ve Ademizle ilgili ilgili birçok faziletini bildirecek, onun üstünlüğünü anlatan hadisler var. Onlardan birisi mesela Ayşe Validemizin resmi Cebrail Aleyhisselam bir halıya nakşedilmiş olarak rüyasında Ayşe Vesselam'a gösteriyor. Ve diyor ki Ayşe Vesselam Cebrail bu sen dünyada ahirette hanımındır diyor. Ben de Ebu Bekir'in kızının yüzüne baktım oydur diyor. Yani dünyada da ahirette de Ayşe Validemiz dediğimiz Ayşe Vesselam'ın eşlerindendir. Allah ona razı olsun. Son olarak ders notumuzun aşağısına, alt tarafına bir ilave kısım ekledim ben. Hüzum yettiğince bunları yapmaya çalışsa, insanlara faydalı olacağını düşündüğüm şeyleri buraya almaya çalışsam, bir musibet anında ne yapabiliriz? Bu musibeti nasıl hayra çevirebiliriz? Onunla ilgili bir kısa yol. Ümmü Seleme Allah anh'a Ebniz Aleyhisselam'ın eşlerinden birisi biliyorsunuz. Kocası Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ettiği zaman ki onun kocası dediğimiz ashabımız süt kardeşiydi. Kocası Ebu Seleme vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taiben dedi ki işte Ebu Seleme öldü lan yani annenin şikayetinde. Bizim ashabımız da dedi ki: "Başına bir musibet geldiğinde innalillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumme ucurniy, tevettini, rahmetliye hayrem min ha derse bir kul Allah Azze ve Celle ondan daha hayırlısını nasip eder. Yani şüphesiz ki biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz. Ey Allah'ım bu musibetinde beni sehatlandır, ecirlendir ve bana bu musibetinin daha hayırlısını nasip eyle. Manasında bir duadır. Kim böyle bir musibete düşer olursa, bu duayı yaparsa Allah o musibetten daha hayırlısını ona nasip edecektir der. Ümmü Selemi bu hadis duyunca, kendi kendine içinden der ki, Ebu daha hayırlısını ben nasıl bulayım, kim olacak der. Hemen akabinde Resulatü Aleyhisselam ona koca olur, eşme Allah Azze ve Celle Ebu Seleme'den daha hayırlısını ona koca olarak der. İslam'ın halidir, sürekli musibet beleyin tam olmak, başımıza gelecek ve ihtiyaç duyacağımız bir hal, bu dahi ezberleyelim. Elimize diken battı, ayağımız ıslandı, tökezledik, düştük, arabamızın farı mı söndü, kaza mı yaptık? Kadınımız bize itaat etmedi, isyan etti, çocuğumuz lafımızı mı dinlemedi? Neyse, musibet adına ne varsa, başımıza geldiğinde bunu yaparsak, Teala Allah bunun yerine bize daha hayırlısı verecektir. Bu duayı ezberleyelim ve birimize pelesenk olsun. Her an, her an bir musibette karşılaşıyor, karşılaşabiliyoruz. Ve musibetin büyüklüğüne bakmayın. Basit, basit, çok basit bir musibet de olsa, diyorum ya, bir üzüntü, bir tasa, elinize batan bir diken dahil olsa, bu musibet duasını yapalım ve Allah Azze ve Celle'den bu hususta ecir isteyelim ve bundan daha hayırlısınıza nasip etmesini istiyorum. İnşallah. Bunu da size ve bize fayda vereceğini düşünüyorum. İzmirler. Fâneke Allahümme ve bihamdik eşedü ve la ilahe illâ anet. Estağfirullah ve eturzu bileyk. Ve sallallahu aleyhi ve nebiyyina Muhammed. Ahire davana en elhamdülillahirrahmanirrahim.